Efendim abdest alırken ağzımıza e, su aldığımız vakit o suyu tahliye etmesek de mesela yutsak e, abdestimiz geçerli mi deriz? Abdestte ağza ve buruna niçin su alınır, niçin su verilir? Bir daha tekrar dışarıya atarken ağızdaki mikroplar, kirler, pislikler dışarıya atılsın, vücut temizlensin. Temiz bir bedenle Cenab-ı Allah'ın Huzuruna durulsun, namaz kılınsın. Evet. Esas hikmetlerinden birisi budur. Ama buna uyulmayıp su dışarı atılmadı diyelim, yutuldu. Abdest geçerli midir? Tabii ki geçerlidir ama o ağza su verme, mazmaza dediğimiz üç defa ağza su verme sünneti gerçekleşmiş olmaz. Yani. Çünkü suyun dışarıya atılması gerekiyor. Peki hocam. Ama her halükarda abdest yine geçerli olur.